Elhamdülillahi Rabbil Alamin. ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi Hepinize hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugün Fetih Suresinin 16. ayet kelimesinden itibaren devam edeceğiz. Bu ayet-i kerimede münafıklara bir cevap vermişti bir önceki ayette Rabbimiz. Oraya devam ediyor, o cevaba devam ediyor aslında. O yüzden bağlantıyı kurabilmek için 15. ayette hiç olmazsa mealen, bir hatırlayalım. Böylece aslında Fetih Suresinin iki sayfasını bitirmiş oluyoruz. Geriye <gülüyor> iki buçuk sayfa kalıyor. İnşallah onları da tamamlamayı nasip etsin Rabbim tez vakitte, hayırlı bir şekilde. Şöyle diyor 15. ayette arkadaşlar. Sequulul Muhallefu ne idan ila maganme li ta khuduha daruna Savaştan ee, geri bırakılanlar yani kendileri savaşa katılmak istemeyenler ee, siz ganimetleri almaya giderken yani ne zaman bir ganimete erişseniz diyecekler ki veruna akum bırakın biz de size tabi olalım. Yani bunu şimdi tabii şu anda dünya dünyada dört bir tarafımızda savaşlar devam ediyor ama biz artık ne yazık kimi diyelim ne mutlu kimi diyelim onu da bilemiyorum tabii hiçbir zaman savaş arzu edilmez arkadaşlar çok şükür diyelim bir savaş bilmiyoruz yaşamadık bizim nesil yani. Bizden önceki nesil bizim babalarımız savaşın çocuklarıydı. Onlar da savaşa falan pek katılmadılar ama onların büyükleri bir nesil kırıldı yani ülkemizde. Şu anda bunun benzerleri İslam dünyasının diğer yerlerinde yaşanıyor. Savaş feci bir şey. Bana göre savaş istenmez hiçbir zaman. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Nerede? Şimdi yerini hatırlayamıyorum. Bilenler hemen bakar Google'dan. Ee, diyor ki siz ha Muhammed Suresi'nde yeni okuduk. Muhammed Suresi'nde diyor ki siz diyor daha önce diyor ah bize bir savaşa izin verilse de şu kafirlerin hakkından gelsek diyordunuz. Hani Mekke dönemindeyken şimdi e, savaş size farz kılınınca yani savaşla yüz yüze gelince e, bakışlarınız devrildi diyor. Yani böyle hani ay nasıl yapacağız falan diye gözlerinizin akı çıktı diyor korkudan. Dolayısıyla savaş hiçbir zaman arzu edilmemelidir. Savaştan başka bir yol olduğu sürece savaşa başvurulmamalıdır. E, Muhammed Hamidullah rahmetliden ben bunu okumuştum. Peygamber Efendimizin e, savaş konusuna bakışını anlatırken o cümleyi kuruyor Muhammed Hamidullah diyor. Diyor ki e, savaştan başka bir yol olduğu sürece savaşa asla başvurmamıştır. Ama savaştan başka bir yol kalmadığında da savaştan asla kaçmamıştır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. E, yani savaş istenmez. Ama savaşla karşılaşıldığında da e, bir saldırıyla bir tehditle karşılaşıldığında da arkadaşlar e, onunla başa çıkmak için savaştan başka bir yol yoktur bunu günlük hayatınıza nasıl uyarlarsınız onu size bırakayım ben fazlasıyla gerçekten çok fazlasıyla yani hani erdemin dışına çıkacak kadar barış yanlısıyım aman işte mücadele olmasın aman savaş olmasın aman kavga gürültü olmasın bu aslında çok sağlıklı bir yol değil arkadaşlar hem psikolojide hem işte uluslararası ilişkilerde böyle dibine kadar yani barışçı olmak sömürülmeye müsait olmak demek her türlü istismara, ezilmeye e, müsait olmak demek. E, Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda e, gerçekten çok savaşçı bir dil orada görürsünüz. Ama asla saldırgan değil, asla başka e, kavimleri küçümseyen, başka ırkları yok edilmeye layık gören bir savaş değil. Yani hakkınızı korumak, e, hukukunuzu korumak, inançlarınızı korumak, değerlerinizi korumak için e, mücadele etmek Kutsal savaştır İslam'a göre, cihattır ve bu yönüyle de Batılılar çok eleştirir İslam'ı. Savaşçı bir din olduğu için eleştirirler. Ee, yani bizi güzelce böyle tırnaklarımızı söküp kafese kapatmayı <gülüyor> çok istiyorlar hakikaten. Çünkü dünyanın e, Allah öyle takdir etmiş çok kıymetli bir bölgesindeyiz arkadaşlar. Ee, başka tabii başka nedenleri de var. Yani bir... E, bütün dünyaya e, aslında düşünecek olursanız, e, bu bizim, bizim pek yapmadığımız bir şey olduğu için e, farkında değiliz yani misyonumuzun, bulun, daha doğrusu misyon demeyelim de yani ne için yaratıldığımızın e, çok farkında değiliz. Aslında bütün dünyaya e, en doğru çağrıyı, en doğru ahlaki, itikadi, e, insani varoluşu e, bütün dünyaya ulaştıracak tek medeniyet var şu anda tek din var İslam dini dolayısıyla bu da onların kendi akıbetleri açısından bir tehdit olarak görülüyor ve bizi böyle hep pasifize etmeye bir şekilde bastırmaya sindirmeye kültürel yolla işte siyasi yollarla ekonomik yollarla savaş yoluyla hangisi işliyorsa yani o yolla bizi bu şeyin bu dünyadaki varoluşun kenar köşesine atmaya bakıyorlar. E, tabi bu şeyi de sevmiyorum e, çok uzattım hemen tefsire döneyim e, şeyi de sevmiyorum arkadaşlar yani işte var ya bu düşman var ya bize ne kötülükler etti falan bu söylemi de çok sevmiyorum e, bir şeyi istediğimiz gibi yapamıyorsak bunun sebebini sadece düşmanda aramanın e, çok kaçış e, yollu bir izah olduğu kanaatindeyim e, kendimize de bakmamız lazım neyi nasıl yaptığımıza nasıl yaşadığımıza ortaya ne koyduğumuza arkadaşlar yani bizler kadınlar olarak dahi, erkekleri zaten hani e, erkekler nasıl hesap verecekler vallahi bilmiyorum. E, bizler kadınlar olarak dahi yani bu hayatta ortaya ne koyduğumuza bakmamız lazım. E, ne koyuyoruz? Arkamızda yani bir milimetre, bir milimetre ileri götürebiliyor muyuz İslam dünyasını? Yani bütün dünyayı biz ileri götüremeyiz. O yüzden bir milimetre çok e, az ama büyük bir e, mesafe. Yani yaşadığımız, bizi tanıyan, hadi İslam dünyasını demeyelim, bizi tanıyan, Allah'ın bizi şahit kıldığı çevremize, insanlara hani böyle bir milimetrecik faydamız oluyor mu? Bu faydanın hep böyle biz dini, dünyevi diye işleri ikiye ayırmışız kafamızda. Çok seküler bir kafamız var bu açıdan yani çok şey ikili bir kafamız var, dualist bana göre aralarında fark yoktur yani İslam dünyasını ekonomik olarak bir milimetre ileri götürmekle işte ahlaki manevi olarak bir milimetre ileri götürmek bence ikisi de çok büyük hizmettir yani her anlamda söylüyorum bu açıdan dolayısıyla hani düşman düşmanlığını yapacak tabi bundan daha doğal bir şey olamaz o onun doğasının gereği yani düşman olmak da zaten o görevi kendisine edinmiş oluyor ee, biz ne yapıyoruz yani? Oraya bakmak lazım. Şimdi e, işte bu ortamda arkadaşlar her zaman siz istediğiniz kadar barışçı olun. Ee, size şey olacaktır, ee, saldırılar... Haksızlıklar olacaktır. İşte bunlarla mücadele ederken arkadaşlar münafıklar birazdan yine göreceğiz yani Hudeybiye'ye kadar geldiği halde bir ata katılmayan var mesela ismi geçmiş kayıtlara ne yazık insan kendini böyle perişan eder işte bir anlık gafletiyle. Ee, münafıklar hep böyle yan çizmişler. Yani bir sorumluluk olduğu zaman, kendilerine bir sorumluluk düştüğü zaman hemen yan çizmişler. Ama bir ödül paylaşılacağı zaman e, böyle bir de utanmadan, o da var arkadaşlar, Yani utanma, ya biz de sizdeniz, işte biz de Müslümanız, biz de sizi destekledik, evet savaşa katılmadık ama mazeretlerimiz vardı, biz, şimdi biz de pay istiyoruz diye özellikle maddi e, kazançlar söz konusu olduğunda Böyle fırlamışlar yani tabirca ise 15. ayet onlardan bahsediyor onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler çünkü Allah mücadeleye katılmayanın mükafata da katılmayacağını söylüyor arkadaşlar bu ahirette, ahirette de böyledir mücadele vermemişseniz mükafat da olmayacak. Arkadaşlar Allah'ın adaletinin gereğidir ama çok şükür ki Rabbimiz sadece adaletiyle muamele etmeyecek rahmeti de var Rabbimizin lütufları da var ama onda bile benim kanaatim yani Rabbim inşallah ben yanılıyorumdur benim kanaatim onda bile yani hani çok milimetrik de olsa sizden bir yöneliş istiyor Allah Teala arkadaşlar bizden. Yani diyor ki mesela kulun bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. O bana bir adım atarsa ben ona on adım atarım diyor. Yani senin tarafını seçmen gerekiyor. Duruşunu belirlemen gerekiyor. Ee, hani böyle sürünerek de olsa diyorum ya milimetrik de olsa arkadaşlar bir yola girmek, bir çaba sarf etmek, ortaya bir eylem koymak gerekiyor. O şeyi unutmayın. Hani yüz kişiyi öldüren adamın hikayesini, buhari'de geçen peygamber efendimizin anlattığı. Bir yola girdiği zaman yani rahmet melekleri onun ruhunu aldılar. Ortaya bir seyrü sefer koymamız gerekiyor arkadaşlar. Çok yavaş olabilir. Tekrar ediyorum çok böyle hani küçük basit bir konuyla ilgili olabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan yönümüzün hayra doğru ve eylem halinde olmasıdır. Sadece temenniyle bu işler olmuyor arkadaşlar. Ee, de ki, siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. 15. ayet. Yani savaşa gelmeyen hani ödüle de gelmeyecek. Allah önceden böyle buyurmuştur. De onlara diyor. Onlar diyecekler ki, bizi kıskanıyorsunuz. Yani böyle de şeyler arkadaşlar pişkinler yani <gülüyor> ona da bazı insanlar vardır yani susar kalırsınız arkadaşlar yani diyecek bir şey bulamazsınız onun verdiği cevaplara onun yerine siz utanırsınız. Hani böyle o konuşması o kadar hadsizdir, o kadar saygısızdır, o kadar e, kendini ifşa eder ki hani nasıl bunu söyleyebildi, nasıl böyle bakabiliyor diye. Böyle sizin diliniz lal olur, e, bir şey diyemezsiniz. O da hani biliyorsunuz meşhur sözdür bu çok severim. Edepli edebinden susarmış, edepsiz de ben susturdum zannedermiş. E, o da işte sizi yendiğini, sizi susturduğunu, size galip geldiğini falan zanneder. Ee, bu böyle yani böyle insanlar hep var ee, fakat tavrımızın e, çok kesin olması gerekiyor. Burada aslında e, psikolojideki sınırlar konusuna da e, çok güzel göndermeler var bana sorarsanız ama tabii hani bireysel anlamda değil anlattığımız konu e, adeta uluslararası ilişkiler gibi veyahut da işte e, iç yönetim hani iç, kendi içinizdeki münafıklarla nasıl stratejik olarak baş edeceğimizle ilgili. E, fakat bireysel olarak işte kendi sınırlarınızı ihlal eden e, ve üstelik de hani ortada bir şey paylaşımı olduğunda, bir mükafat paylaşımı, bir ödül paylaşımı olduğunda da pervasızca gelip hani böyle sanki sizinle beraber o acıyı o da çekmiş, o sıkıntıları o da çekmiş, sizinle beraber o yatırımları, o gayretleri o da sarf etmiş gibi hani e, kendine pay çıkaranlar olacak. Şimdi onlara bir dakika siz işte eylem sırasında yoktunuz şu anda da lütfen e, bu buraya gelemeyeceksiniz hani bir ödül töreni ferzine yani buraya gelemeyeceksiniz dediğinizde e, gene utanmıyorlar bakın dikkatinizi çekiyorum yani ya biz hakikaten yani biz de rezil, rezil insanlarız yani e, savaşırken yoktuk şimdi mükafat için nasıl e, yüzsüzce şey yapıyoruz bak işte haddimizi bildirdiler bize falan gene demiyorlar arkadaşlar e, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler Bizden işte saklıyorsunuz, kıskanıyorsunuz mükafatları diyecekler. Hayır. Onlar pek az anlarlar. Aslında tam Türkçesi çok böyle etkileyici değil. Yani siz onları kıskandığınızdan değil, onların kafası çalışmadığından bu işi böyle yorumluyorlar diyor Allah-u Teala. Anlamıyorlar, anlayamıyorlar. O yüzden böyle yorumluyorlar diyor. Acizane kanaatim benim buradan çıkardığım netice. Yani insan her okuyuşta başka bir şey görüyor arkadaşlar. O yüzden Kur'an'a hayatımız boyunca okuyoruz zaten. Ee, bu şey var ya yani, yani samimiyetsizlik nifak odur zaten samimiyetsizliktir sözlerinizle davranışlarınızla düşüncelerinizin e, birbirine denk olmaması bu insan ilişkilerinde en ciddi e, sıkıntı veren ilişki tarzıdır arkadaşlar acizane kanaatim sosyal, sosyal tabakalarda yukarıya doğru çıktıkça nifakın arttığı kanaatindeyim ben. Kişisel gözlemim yani o kibarlık adına işte böyle asalet adına ne bileyim güya idare etmek hani adına böyle e, insanların e, iki yüzlü, üç yüzlü, beş yüzlü, yedi yüzlü falan e, olduğu kanaatindeyim. E, o yüzden de hiçbir iltifatı e, çok az iltifatı ben ciddiye alırım arkadaşlar size de tavsiye ederim iltifatlara kanmamanızı çünkü çoğu durum icabı söylenmiştir. Ee, işte sizi etkilemektir mesela işte şataflamak böyle böyle yağlamak birini hani e, samimi değildir onda mesela sizi etkileyerek o bir manipülasyon yöntemidir yani sizi yönlendirmek ister. Ee, münafık yani münafık derken burada tabii itikadi münafığı söylemiyorum hani iki yüzlülük anlamında söylüyorum arkadaşlar. Ee, her türlü yöntemi e, kullanabilir sizi istediği yöne manipüle edebilmek için. Bu açıdan e, böyle eleştirileri de e, takdirleri de iltifatları da e, çok samimi insanlardan kabul etmenizi tavsiye ederim. Ve hani e, acizane ben e, hatta nifak olarak veya işte yağcılık olarak anlaşılacak diye bazen böyle çok dikkat ederim o da yanlış gerçek düşüncelerinizi her zaman söylemeniz gerekir iltifat etmeniz sevdiğinizi göstermeniz bir şeyi beğenmişseniz dile getirmeniz gerekir ifade etmeniz gerekir ve söyleme ihtiyacı hissederim biliyor musunuz o kadar üzülüyorum ki buna şey derim yani bak gerçekten çok beğendim işte çok e, gidişatınızı ve çok beğendim işte ne bileyim şu davranışınızı çok beğendim Allah razı olsun e, derim sonra da şunu derim yani ben gerçek olmayan hiçbir iltifatı yapamam yani lütfen hani bunun samimi olduğuna emin olun derim e, bu kadar e, üzücü bu konu arkadaşlar e, ve dediğim gibi hani e, çok çok sayılı iltifatı ciddiye alırım. Çok sayılıdır. Yani takdir edersiniz epey bir iltifat alıyorum e, arkadaşlar. Ama e, bunlardan dikkate aldıklarım çok çok sayılıdır. Siz de bunu unutmayın. E, yani mesela işte insanlar yakın çevremiz dostlarımız için söylemiyorum. Yani aranızın nifaks olmak istemiyorum onlar için değil. Ama mesela bugün insanlar neyi beğeniyorlar arkadaşlar? Bakın beğenme yolu bile sizi bir yöne sevk etmek için kullanılıyor aslında. Hani siz neyi çünkü siz neyin beğenileceğini dikkate olarak ona göre giyiniyorsunuz, ona göre ev düşüyorsunuz, ona göre çocuk yetiştiriyorsunuz. Aslında hani toplum olmasaydı bir hayal kurun yani bu toplumun içinde yaşamasaydınız böyle yapar mıydınız yani? Böyle böyle giyinir miydiniz ya da böyle harcar mıydınız ya da işte çocuğunuza bunları bunları şart koşar mıydınız? Yani öyle üzücü şeyler e, öğreniyorum ki yani mesela çok bilinçli e, insanların bile her anlamda çok bilinçli hem dini hem dünyevi anlamda eğitimli imanlı insanların bile yani çocuklarının işte sıra dışı üstün başarısı için onları böyle her anlamda manipüle ettikleri hatta böyle ilaçlarla takviye ettiklerini falan duyuyorum arkadaşlar bu, bu dünyada yaşamasaydık bu toplumda yaşamasaydık bu kriterleri biz de kendimize kriter olarak edinmiş olmasaydık bunu yapar mıydık evladımıza yani? Şart mı hani bunu yapmamız? Ee, dolayısıyla arkadaşlar e, samimiyet, hakikat, hakikat. Peygamber Efendimizin duası var ya Allah'ım bana eşyanın hakikatini öğret diyor. Ee, hak gerçek değer, gerçekten değerli olan şey nedir? Siz gerçekten neye değer veriyorsunuz? Bunları kafamızda çok net e, leştirmediğimiz zaman. Hani pergelin bir ucunu sabitlemediğimiz zaman arkadaşlar e, hiçbir sabitemiz olmadığında her türlü manipülasyona çok açık hale geliyoruz. Allah korusun. İşte münafıklar da böyle yapıyorlar. Mesela bak dikkat edin şimdi burada. Bir yanlış yaptılar. O yanlışın sonucunu sonucuyla karşılaşınca işte siz bizi kıskanıyorsunuz onun için bizi çağırmıyorsunuz diyorlar. Yani demiyorlar ki ya biz yanlış yaptık demiyorlar. Bak Yusuf'un kardeşlerinde de vardır bu. E, buna dikkat edin arkadaşlar inşallah. 16. ayet yine işte onlara hitap ederek e, devam ediyor Rabbimiz bu ayette. Kul lil muhallifin min Bu Arap biliyorsunuz bedeviler. Bedevilerden geri kalan, geri kalan muhallif yani şeye katılmayan, savaşa katılmayan nara de ki Ceti de ayne ila yani şimdi şimdi siz bu sefere katılmadınız o halde mükafatata da katılmayacaksınız ama bundan sonra ileride çok çetin bir kavme davet edileceksiniz. Çok çetin bir kavimle savaşa davet edileceksiniz. Te'adne ila kavmin. Bir kavimden bahsediliyor burada ama belirsiz. Kim bunlar? Yani çok savaşta çok çetin olan bir toplulukla savaşmaya çağrılacaksınız. Siz ileride şiddetli be's sahipleri, yani kuvvetli harp ehli çetin bir kavme davet olunacaksınız. Onlarla harp için çağrılacaksınız. Şimdi bu kavim kimdir diye e, özellikle tabii üzerinden bir tarih geçince hani diyelim 100 yıl sonra müfessirler e, düşünmüşler kim bunlar. Bazıları bu kavim Müseylime'nin kavmi olan Beni Hanife olduğunu rivayet etmişler. Müseylime biliyorsunuz Peygamber Efendimiz daha hayattayken kendisi de peygamberlik iddia eden hatta peygamberimize mektup yazıyor. Ya Muhammed gel bu işi aramızda paylaşalım diye çünkü çok güzel bir iktidar getirdiğini görüyor bu iddiaların. Yalancı peygamber yani e, ve bayağı bir taraftar toplamış e, Hazreti Ebu Bekir döneminde e, onunla çok ciddi bir savaş yapılıyor. Hatta Hazreti Ebu Bekir'in Kur'an-ı Kerim'i bir araya getirmeye teşebbüs etmesi o savaşta birçok hafızın şehit olmasıyla oluyor. Yani o kadar çok hafız şehit oluyor ki e, diyor ki Hazreti Ebu Bekir yani böyle giderse hani Kur'an'ı ezberleyenler şehit olacaklar hep ve yani Kur'an bir arada hani değil parça parça malzemeye yazılmış durumda. Biz Kur'an'ı kaybedebiliriz diyor ve kendi halifeliği döneminde bir heyet toplayarak Kur'an-ı Kerim'i iki kapağın arasında tek bir metin haline getiriyor. O parça parça rivayetler toplanarak şey, kayıtlar affedersiniz. Merak edenler arkadaşlar Kur'an'ın cemi ve çoğaltılması bir araya getirilmesi ve çoğaltılması Cem ve Teksir deniyor ona e, o konuyu tefsir usulü kitaplarından okumanızı tavsiye ederim çünkü siz hani nasıl bir kitaba inanıyorsunuz nasıl o kitap yazıldı nasıl ezberlendi sonra nasıl yani kitabın tarihçesi inandığınız kitabın tarihçesini e, okumanızı tavsiye ederim e, şey bir bilgi değildir yani lüks bir bilgi değildir bence her Müslümanın bilinçli eğitimle her Müslümanın onu şöyle bir kere olsun hayatında okumuş olması lazım işte bu Çetin kavmin Beni Hanife yani Müseylime'yi destekleyen Beni Hanife olduğu rivayet edilmiştir ki buna davet yani bu savaş Hazreti Ebu Bekir zamanında oldu. Bazıları da Furs diye rivayet etmişlerdir. Furs Farisiler yani İranlılar diye rivayet etmişlerdir ki Hazreti Ömer Medine, Cüheyne ve Müzeyne A Arabı'nı yani bu kabilelerde yaşayan Bedevi Arapları Faris kıtali'ne davet etmiş. İranlılarla yapılan savaşlara davet etmiş. Diğer bazıları Rum demiştir ki bu davet de Mu'te ve Tebuk gazvelerinde Hazreti Peygamber tarafından başlamıştır. Ebu Hayyan der ki bu kaviller yani bu yorumlar hasır için değil misal tarihiyle söylenmiştir. Hasır ne demek? Hasretmek. Yani bu ayette geçen diyor ya ayet-i kerimede bakın şurada kavmin İşte bu ulibes olan yani çok zorlu çok şiddetli olan bu kavim hangisi olabilir diye misal işte şunlar şunlar gibi ya da şunlar şunlar olabilir diye misal tarihiyle söylenmiş yoksa ayette geçen kavim budur diye kesin bir hasr için söylenmemiş diyorlar. Ebu Hayyan diyor bunu. Acizane benim de kanaatim o yönde. Çünkü Cenab-ı Hak isteseydi orada isim de verirdi. Yani bunun tekrarlanabileceğini anlıyoruz. Böyle muğlak bırakılması arkadaşlar tekrarlanabileceği yani her devirde münafıklar olacak. Bu münafıklar her devirde böyle hep yan çizecekler. Sorumlulukla karşılaştıkları zaman illa savaş olmasa da çok vardır arkadaşlar. Toplanırsınız mesela 20 kişi bir mesele görüşülür. Tamam şimdi ne yapacağız dendiğinde arkadaşlar o 20 kişiden 2-3 kişi bile çıkmaz. Ama laf konusunda herkesin parlak şahane fikirleri vardı. Tamam da arkadaşlar o zaman işte şu yapılacak diye bir program çıkardığınızda sorumluluk istenen 2-3 kişi bile çıkmayabiliyor. İşte böyle durumlarda o insanları mükafata da çağırmayın arkadaşlar. Sorumluluk almıyorsa ödül de almayacak. Sonra daha başka bir iş çıktığında onları çağırın gene onu anlıyoruz yani orada kendini göstermesi gerekiyor yani samimiyetini ortaya koyması gerekiyor bu arada onu da söyleyeyim Mümtehine suresinde de geçer bu konu arkadaşlar ee, mesela hicret eden kadınlar için Medine'ye hicret eden kadınlar için Cenab-ı diyor ki onların imanını deneyin yani samimiler mi yoksa hani böyle ajan gibi mi geliyorlar ee, nasıl deneyeceğiz imanlı birisinin mesela burada da var işte. nasıl deneyeceğiz amelle arkadaşlar Zorlu bir fedakarlık gerektiren bir amele onları sokacaksın bir işi çünkü biz hiç kimsenin kalbini bilemeyiz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Fedakarlık, yük, işte çaba, eziyet gerektiren işler. Ee, insanın imanının denendiği yerlerdir çok konuştum bu konuda da geçiyorum evvel ve ahir yani bu konuda yüreğim biraz yaralı da <gülüyor> o bakımdan lafı çok uzatıyorum evvel ve ahir tehallüf hususunda mazereti olanlar için de şöyle buyruluyor arkadaşlar bu da 17. ayet yani bazıları savaşa katılmadığında samimidir yani gerçekten bir mazereti vardır <gülüyor> savaşa katılma konusunda yani tehallüf arkada kalma hususunda e, evvel ve ahirge ister geçmiş savaşlarda olsun ister gelecekte olsun mazereti olanlar kimlerdir? Onları sayıyor şimdi 16. ayet Şey 17. ayet arkadaşlar. Leysa alal a'ma harac. nokta nokta nokta demiş ayetin sonuna kadar. Leysa alal a'ma harac. Arkadaşlar köre güçlük yoktur gözleri görmeyene güçlük güçlük dediği nedir arkadaşlar burada savaşa katılma zorunluluğu yani yoktur. Sonra vela alal arcı haracun Topala güçlük yoktur. Yani topala Allah sorumluluk yüklemez. Vela alal meryzi haracun Ve hastaya. O sırada gerçekten hasta olana da bir sorumluluk yüklenmez. Kör, topal gibi engelleri olanlar arkadaşlar ve Gerçekten hani bu sorumluluk sırasında hasta olanlar. Bu arada bu özellikle savaş sorumluluğunun harac ifadesiyle geçmesine de dikkatinizi çekiyorum. Yani Cenab-ı Hak biliyor arkadaşlar bize yüklenen bu mesela mükellefiyet kelimesi. Bize yüklenen sorumluluklar bir yüktür arkadaşlar. Bir zorluktur. Allah-u Teala bunu biliyor. Yani şunu demiyorum mesela. Ya ne var ki yani? Çok kolay hani niye size bu canı zaten ben verdim yani demiyor. Onun bir zorluk olduğunu, onun bizim için büyük bir fedakarlık bir çaba gerektirdiğini Rabbimiz biliyor. O şekilde isimlendiriyor zaten. Köre güçlük yoktur, işte topala güçlük yoktur. tazik yani gitmek için tazik yoktur onu zorlayamazsın. Ama topal hasta geri kalabilir bunlar mazurdurlar. Bununla beraber menhi de değillerdir. Yani yasaklanmış değil kör olduğu halde gitmek istiyorsa topal olduğu halde gitmek istiyorsa onu yasaklayamazsın ama gitmek zorunda yani ona hani askerlik celbi savaş celbi çıkaramazsın anlamında. Kendi arzularıyla gidebildikleri takdirde men de olunmazlar başkalarına bağır olacak derece bağır yük demek arkadaşlar başkalarına yük olacak derecede olmamak şartıyla muza afen kat kat mecur bile olurlar sevap alırlar. Çünkü sağlıklı insan hani bir güçlük çekiyorsa onlar kaç katı güçlük çekiyorlar. İşte e, ka, e, onların çektiği güçlük kat kat olduğu için alacakları sevap da kat kattır. Ama bir şart var başkalarına yük olmayacaklar. Nitekim İbni Ümmü Mektum radıyallahu an hazretleri biliyorsunuz Abdullah İbni Ümmü Mektum arkadaşlar Peygamber Efendimiz e, kendisini bir defasında duymazlıktan geldiği için Peygamber Efendimiz'i adeta azarlayan Abese suresinin inmesine vesile olan zat peygamberimiz defalarca onu kendisi sefere çıktığında Medine'de arkasında imam olarak bırakmış kendi vekili olarak bırakmış çok iyi Kur'an bilen bir zat efendim ama olmakla beraber kendisi Kadisiye harplerinin bazısında bulunmuş ve bayrak tutmuş mesela bu savaşlarda Ebu Hayyan Bahır'da der ki eğer Müslümanlar muhasara olunursa Farz-ı cihat da nispetinde müteveccihtir. Bunu galiba bir kez daha söyledim. Arkadaşlar savaş Müslümanların topraklarının dışında olduğunda, Müslüman topraklarının dışında olduğunda, bak Türkiye'nin dışında demiyorum, Suriye'nin dışında demiyorum, Müslüman topraklarının dışında olduğunda savaş e, sadece sağlıklı, güçlü, işte erkek olanlara farzdır. Ama İslam dünyası işgal edilmişse arkadaşlar savaş herkese rüs'un nispetinde. Yani kapasitesi, gücü imkanında e, o farziyet, farz-ı cihat ona müteveccihtir. Yani ona yönel, ona yönelir, ona cihat farziyeti gerçekleşir. Şimdi mütehalifleri, savaştan geri kalanları... Mazurları ve mazeretli olanları zikirden sonra yani Cenab-ı Hak şu ana kadar iki kategoriden bahsetti bu savaşa katılma konusunda bir e, kasten e, yalanlar söyleyerek hile yaparak affedersiniz. İhili yaparak savaştan geri kalanlar bir onlardan bahsetti münafıklardan yani bir de mazeretleri olanlardan bahsetti. Bundan sonra arkadaşlar 17. ayette halis müminlerin... E, i̇zahına geçiyor. E, halis müminlerin o peygamber efendimizle beyatlaşırken ortaya koydukları teslimiyet arkadaşlar peygamberimize bağlılık yani ben e, bu dersten önce oku, gözden geçiriyorum okurken böyle gözlerim yaşardı kalbim titredi e, inşallah onların halini de bir dahaki beraberliğimizde okuruz bölmeyelim çünkü biraz devam etmek isterdim ama bölünecek e, sadece şu kadarını söyleyeyim ki لَقَدْ رَضِيَ anil عَنِ diye başlıyor yani arkadaşlar bir insanın hayatındayken e, Allah'ın ondan razı olduğunun haberini alması ne kadar müthiş bir şey evet çok büyük bir mertebe burada şuna dikkatimizi çekelim hiç olmazsa bir iki dakika ee, arkadaşlar bu bu meseleler böyle anlık kararlarla ilgili biliyor musunuz mesela işte Hudeybiye'desiniz e, faraza peygamberimizle çıktınız çünkü umre yapacağınızı düşünüyorsunuz bir savaş yok bir şey yok herkes katıldı bu yolculuğa üstelik peygamber rüya gördü yani büyük bir müjde var Efendim geldiniz fakat büyük bir imha tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Yani Kureyşler sizi almadığı gibi Mekke'ye e, üzerinize saldırıp sizi oracıkta imha edebilirler. Çünkü siz savaşa hazırlıklı gelmediniz. Ve Peygamberimiz geri dönmüyor. Çünkü Hazreti Osman'ın hapsedildiğine dair e, haber gelmiş. E, i̇şte onları okuyacağız inşallah bir dahakine. E, geri dönmüyor. Diyor ki e, burada e, savaşmamız gerekirse... Asla kaçmayacağınıza dair bana söz verin diyor beyat dediği bu bir ağacın altında tek tek onlarla toka yaparak hatta o kadar yoruluyor ki elini tutuyorlar böyle peygamberimiz yorulmasın diye 1500 kişiyle bu şekilde tek tek toka yaparak peygamberimiz onlardan söz alıyor. Şimdi bu bir anlık bir şey düşünün o an karar vermeniz lazım yani orada kalıp peygamberimizle asla kaçmayacağınıza dair sözü verecek misiniz yoksa arazi olup ya ben böyle bir söz veremem göz göre göre delimiz biz yani yanımızda silah yok bir şey yok yani e, diye e, böyle bir daha güya daha akılcı daha pragmatist düşünüp arazi mi olacaksınız yani bu böyle hani 2-3 gün düşünecek dur bir ben bir istihare yapayım falan denilecek bir vakit yok yani. İşte aciz hane kanaatim arkadaşlar kriz anlarında böyle kritik anlarda hızlı karar vermeniz gereken anlarda hakkın yanında yer alabilmek için daha basit zamanlarda daha böyle kolay kararlarda hakkın yanında yer almayı başarmış olmak lazım. Yani idmanlı olmak lazım arkadaşlar onun için küçücük bir boykotu yapamayan. İşte ne bileyim yani işte ayakkabı şu da var bu da var bu da var yani o biraz daha iyi e tamam ya işte vazgeçelim yani çünkü bak bu adam İsrail'i destekliyor. Hani göz göre göre böyleyse yani ondan vazgeçemeyen küçücük bir konforundan veya bir lüksünden veya işte ne bileyim uykusundan yani basit basit şeylerden. Arkadaşlar vazgeçemeyen böyle bir kritik anda nasıl peygambere teslimiyet gösterecek? Bir hadis söylüyorsunuz 40 Dereden su getiriyor yok o hadis şöyleymiş de yok o kitap güvenilir miymiş de o rivayet ama Aristo'dan alıntı yaptığınızda kimse bir şey söylemiyor arkadaşlar. Onun için yani bu kritik anlarda, kriz anlarında bu psikolojide de böyledir. İnsan, sınırlarınızı koruma konusunda mesela, haklarınızı koruma konusunda eğer korumak istiyorsanız. Efendim yani duruşunuzun sıkı olabilmesi için de onun öncesinde daha basit konularda başarmış olmanız lazım bu konuyu. Kısaca şöyle özetleyeyim arkadaşlar dereyi geçemeyen denize açılamaz diyelim. Haft, bir, bir sonraki e, şeye bırakalım 18. ayeti görüşmeye bırakalım Allah'a emanet olun